Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlina. Men yehdihillahu ve men yudlil felâ hâdiye illallah ve ve يا أيها الذين عمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تكو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهم رجالا كثيرا ونساء واتكو الله الذي تسئلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Şimdi bir başlık atmıştık geçen dersin en sonunda. Dedik ki hariciler Kur'an ve sünneti sahabenin anladığı şekilde anlamıyorlar dedik. Onlarla dair bilgiler verdik. Onlarla ilgili tabi e, dersin içerisinde bir iki kere zikretmiş olduğum bu Ali radıyallahu anh'ın karşısına çıkıp hüküm Allah'ındır diyorlar. Ali radıyallahu söz hak bir sözdür ancak onunla batılı Talep ediyorlar, batıl istenmektedir diyor. Bunlarda ne yapıyor? Dilleriyle hakkı söylüyorlar. Fakat söz onların e, batılı talep ettiği bir söz. Sahabenin gibi anlamıyorlar bu ayeti. Dolayısıyla onlar bu tarz ayetleri sahabe gibi anlamakla ehli sünnet ve cemaatin yolundan çıkmış oluyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize sahabelerin iman ettiği gibi iman etmemizi emrediyor. Yani bir şekil, bir iman var. O iman şekli, sahabenin anladığı şekil senin iman şeklin onların şekline uyarsa sen onlar gibi iman etmiş olursun, kurtulursun. Ama senin iman şeklin onlarınkine uymazsa demek ki onların iman ettiği gibi iman etmemiş oluyorsun. Buraya dikkat etmek gerekir. Ve bunlar da bu tarz ayetleri ve hadisleri sahabeler gibi anlamadığı için bu yoldan çıkıyorlar. İbn Ömer radıyallahu anh'un dediği gibi çünkü onlar kafirler hakkında inen bir takım ayetlere gittiler diyor. Ne yaptılar? İnnahum intalaku ile ayetin unzilat fil kuffari. Kafirler hakkında indirilen ayetlere gittiler diyor. Ve al el ve ne yaptılar? Müminler üzerine de onu uyguladılar. Bu ayetleri müminlere kullandılar. Dolayısıyla bunlar bu özellikleriyle de biliniyor. Bu ayetleri ne yapıyorlar? Sahabe gibi anlamayıp kendi kafalarına göre anladıkları için kafirler hakkında inen ayetleri müminler üzerine uygulamış oluyorlar. Dolayısıyla İbni Teymiye'nin de dediği gibi müminler haricilerden eziyet görür, müşrikler ise onlardan emniyet içerisindedir. Bu Bundan sonra hariciler müteşabih biraz daha bunun tafsilatını verirsek yani nasıl anlıyorlar? bunların da en başında gelen müteşabi ayetler var benzeşen ve bazı ayetler var mücmel dediğimiz kapalı yani kendisini kapalılık tafsilat gereken ayetler bunlarla uğraşıp bu ayetleri kendi görüşlerine göre ve zahirlerine göre delil getirerek yorumlamaları. Şimdi bizim için ayetin mantuku dediğimiz şeyin eğer mefhumu gelmişse peygamber ve sahabenin anlayışından o zahirinden çıkıp o mefumu amel etmek düşer. Eğer bunun mantuku yani mefhumu yoksa o zaman mantuku bunun geçerli olur. Bu bir kaidedir. Bu kaide gereği de bunun amel etmek gerekir ama işte harici olan mantık böyle bir hataya düşmüş. Bu hatalarından dolayı bu tarz ayetleri ne yapmış? Kafirlere, kafirlere olan ayetleri müminlere uygulamışlar. Kur'an sünnetin müteşabihlerine tabi olmak haktan sapma konularından biri. Müteşabih ise birçok manaya ihtimali olan manalara ihtimali olan demektir. Yine müteşabih bir takım tahsis yani bazı hususiyetleri olan umum, genel ve taklit edilmemiş yani bir takım kayıt ve şartlara bağlanmamış olan mutlak ifadeyi arz eden şeye müteşabih denilir. Veya nesedilmiş ne olan şey nesedilmiş edilmemiş olan e, edilmiş olan nastır. Böyle bir tanımla getiriyorlar. Muhkem ise bir manaya açıkça delalet eder. Mantukunun üzerinden mefhumuyla birlikte tahsis edilmemiş, özel kılınmamış ve sınırlandırılmamış, kayıtlandırılmamış nes edilmemiş nastır. Böyle bir tanımı var. Bu tanımlar belki şu an hani üzerinde yoğunlaşmadığımız için nasih ve mensuh konusu, muhkem, müteşabih gibi konuları ayrıca ders yapıldığında anlaşılacak konular. Ama ne olabilir? Tabi bunlar böyle kapalı olan, benzeşen ayetleri sahabenin tahsis ettiği, sahabenin anladığı şekilde anlamayarak, tahsis ettiği şekilde, tahsis etmeyerek onun nesedildiğini nes bilgisiyle anlayarak Amel etmeyerek bu nesedilmemiştir diyerek gelen bilgilerden kısırı bir şekilde e, nesedildiğini bilmeden al, almakla e, sapma yoluna gidiyor insanlar. Bu sadece hariciler değil başka taifeler de böyle. Şimdi burada Ebu Galip'ten şöyle dediği rivayet edilmiş. Şimdi hariciler bu e, müteşabih ayetlere ayetlerle nasıl bakın şey yapıyorlar diyor ki eşeğin üzerinde olduğu halde Ebu Umame ile birlikte gidiyordum. Dımeşk Mescidi'nin merdivenlerine vardığı sırada dikilmiş kesik başlar gördük diyor. Bu başlar nedir, kimindir diye sorunca ona bunlar Irak'tan getirilen haricilerin başlarıdır diye cevap verildi. Bunun üzerine Ebu Mame ateşin köpekleri dedi. Bu sözü üç defa tekrarladı. Bunlar semanın altında öldürülenlerin en şerlileri, en kötüleridir. Bunları öldürülen, öldürenlere ve onlar tarafından öldürülenlere de ne mutlu bu sözlerini 3 defa tekrarladı sonra niye ağlıyorsun ey Ebu Umame denildi kendisine onlara olan merhametimden dolayı ağlıyorum çünkü bunlar Müslüman insanlardı ve İslam'dan çıktılar sonra da Yüce Allah'ın kitabı sana indiren odur bakın konunun delil olan tarafı bu kitabı sana indiren odur onun bazısı kitabın anası olan muhkem ayetleridir buyruğunda Ali İmran 7 bu müteşabih ayetlerle ilgili olan bölüm Burundan itibaren birkaç ayet okudu. Siz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Ali İmran 105. ayeti de okudu. Ondan sonra ey Ebu Muame, bu sözü geçenler bunlar mıdır deyince o evet dedi. Ben bu senin kendi görüşüne dayanarak söylediğin bir şey mi yoksa sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğin bir şey mi diye sordum. Eğer görüşüme dayanarak söylüyorsam şüphesiz o vakit ben çok cüretkar bir kimse olurum. Aksine ben bunu Sallallah sellemden bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş, altı, yedi değil pek çok defalar işittim diyor. Daha sonra parmaklarını kulaklarına koyarak böyle değilse, değilse şu kulaklarım sağır olsun dedi. Ve bu sözlerini üç defa tekrarladı. Ben sallallah sellemi şöyle derken dinledim. İsrail oğulları yetmiş fırkaya ayrıldı bunlardan bir tanesi cennette diğerleri cehennemdedir. Bu ümmet ise onlardan bir fazla fırkaya ayrılacak. Bunlardan da birisi cennette diğerleri cehennemde olacaktır. Şimdi rivayet bu şekilde geliyor. Görüldüğü gibi hariciler müteşabih ayetlerin peşine düşüp onları sahabenin anladığının dışında anlayıp amel etmişler. Nitekim bunu bakın Ebu Umame bu hadiste onların daha önce Müslüman bir kimseler olup sonra İslam'dan çıktıklarını söylemiş ve Ali İmran suresi 7. ayeti yani müteşabih ayetlere uyanların sakındırıldığı bir e, şi, e, zemmedildiği ayet bu. Bunu okuyarak bunun keyfiyetini belirtmiş. Yani bunlar böyle müteşabihlerin peşine düşerek sapıttılar diyor. Şeri'nin astarı özellikle müteşabih olanları sahabenin anlayışından ve selefin amelinden uzak bir biçimde uygulamak bunları kendi heva, kendi ve görüşleri ve fikirlerini, itikatlarını, hevalarını teyit eden şeyler ile ele almaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu bidatçı menhecin tehlikesine karşı bizi uyarmış. Nitekim onun Ayşe annemizden gelen rivayetinde ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Ali İmran suresi 7. ayeti okuyor. Diyor ki hani kitap o kitabı size indiren odur. Bir o kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Bunlar kitabın anasıdır. Ve diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhû âyâtun Hun hunne umul kitâb ve ukheru Kalplerinde eğrilik bulunanlarsa devamında fitne çıkarmak için tevilini yapmak için müteşabih ayetlere uyarlar. Tabi olurlar onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. Sonra nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Ey Ayşe bunda mücadele edenleri yani bu konuda devamlı ısrarcı bunları getirerek bu konuda mücadeleci olanları ki onlar Yüce Allah'ın kastettiği kimselerdir gördüğünüz zaman onlardan sakınınız diyor rivayet burada bitiyor bu har Müslüm rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste tıpkı hariciler ve birçok heva ehlinin yaptığı gibi Kur'an'ın müteşabih ayetlerine uyan ve Kur'an ve sünnetin nastarını hevalarıyla görüşleriyle yorumlayan kimselerden oluşan bu ve benzeri kimseleri kastetmiştir Hariciler şerî nasları anlamada onlarla amel etme hususunda hevalarını kullanan, batıl yere Müslümanların kanlarını mübah sayan, idarecilere ve itaate karşı çıkan ilk fırka olmuşlardır. Onlar her ne kadar ibadet, namaz, oruç, kıyam sahibi olsalar da ancak okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkan sapık fırkadır. Çünkü onlar müminlerin yoluna tabi olmadılar. Aksine hevalarına tabi oldular. Nasları selefin yönteminin dışında Anlayıp tefsir ettiler. Heva ve bidat ehli tevil ile ifsat etmeleri ve murad olunan zahirden uzak durmaları nedeniyle aziz kitabın naslarını teslim olmamışlardır. Nasıl ki reddettikleri sünnet naslarını bazen varsayılan bir şazlık nedeniyle diğer bazen de aklen böyle bir ihtimal olamaz diye diğer bazen de bunlar ahat haberlerdir diyerek Bunların ahat olması da kendi zanları üzerine zannî subut ile gerçekleşen durumdur. Bazen de bozuk tevilileriyle reddetmişlerdir. Ehli sünnet vel cemaate gelince onlar aynen ayette geldiği gibi yüce Allah'ın kitabında haklarında buyurduğu gibi "Ver-rasihûne fil ilmi yekûlûne âmennâ bihi kullun min 'ind rabbillâh. Rabbinâ." İlimde kökleşenler ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındadır derler. Yani bizim için müteşabih ayetlere uymanın ölçüsünü anlatıyor. Burada biz şimdi müteşabih ayetleri uymasıyla haricinin peşine düşmelerini konusunu anlattık. Ayetten de müteşabih konusundan ufak bir e, yani müteşabih konusuna ufak bir değinmiş olduk. Peki nedir bu müteşabih ayetlerin düştükleri? Bu müteşabih, mücmel ve onların zahirlerini delil getirmelerine örnek. Bunların en başında bakın şu ayet var. Ve men lem yahkum bima enzelallah Fulayık humur kafiron. Bu ayet devamlı onların ağzında bulunan, devamlı tekrar ettikleri bir ayettir. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte asıl kafir olan onlardır. Bu ayetin zahirini tekfir etmek için kendilerine malzeme olarak kullanıyorlar. Ayetin zahiri tamam belli, zahirinden ilk anlaşılan şey de belli. Yani akılda ilk uyanan. Lakin ehli Sünnet vel Cemaat bu ayetin zahirine göre alınması hususunda, alınmaması hususunda icma etmiş durumdadır. Hatta bu ayeti zahirine göre alanları haricilikle ve mutezile nispet etmişlerdir. Nakiller var bu konuda. Hariciler bu ayeti mutlak bir şekilde alarak sırf Allah'a isyan eden ve bazı lider ve yöneticileri tekfir etmek için kullanmışlardır. Halbuki bu kullan bunu kullandıkları zaman ta sahabe döneminden beri birçok insan bu hükmün altına girecektir. Onlar bunun farkında değiller ve bunları düşünmüyorlar. Böylece bu ayeti mutlak olarak tekfire malzeme olarak kullanıyorlar. Haricilerin bu ayeti nasıl anladıklarına dair bir örnek verelim. Bakın. İmam Ebu Bekir bin Ahmed bin Ali el Hatib el Bağdadî aktarıyor. Hatib el Bağdadî. O diyor ki bize El Hasan bin Hadir tahtı etti ve şöyle dedi: Senetli geliyor, senedin en başını ben zikrettim. Ben Ebu Doğutu şöyle dediğini işittim. Haricilerden bir adam Halife bin Memun'un huzuruna girdi. Memun, sen bizi muhalefet et, seni bizi muhalefet etmeye yönelten şey nedir? dedi. Harici olan da dedi ki: Allah'ın kitabındaki bir ayet var, budur dedi. Memun, peki o ayet ne dedi? Harici yüce Allah'ın ve men lem yahkum bima enzele Allahu fe ulaike kafirun. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte asıl kafir olanlar onlardır. Buyruğudur dedi. El-Memun dedi ki bu ayetin Allah katından indiğine dair bir bilgin var mı senin? <gülüyor> Harici dedi ki şimdi bu soru ta o onun tasdik etmedi anlamına gelmiyor. Biz de sünnet inkarcılarına sorarken sorduğumuz gibi hani Kur'an'ın sen korunduğunu Kendini sana korunarak geldiğini ispatlar mısın diyoruz hani Sen madem hadis inkarcısın elindeki Kuran'ın O da diyor ki bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız Hatta oradaki zikri bu Kuran'ı diyor Bu Kuran'ın kendi kendini övmesi Bu ayetin korunduğunu sen nereden çıkardın? Deyince gevelemeye başlıyor Sen kendi elindeki Kuran'ın korunduğunu anlatmaktan acizsin Kalkmışsın sünnetin korunup korunmadığını bizle konuşuyorsun nasıl Kur'an korunarak geldiyse sünnet de o şekilde geldi dolayısıyla onları kendi şeyleriyle vuruyoruz zaten buradan öteyle gidemiyorlar ee, işte burada da o yani senin Allah katından indiğine dair bu ayete Allah katından indiğine dair bir bilgin var mı? evet dedi memnun delilin nedir dedi harici ümmetin icmasıdır dedi Sünnet karşılığı bunu diyemiyorlar bak deseler e, sünnet de öyle ondan sonra bunun üzerine el memun şöyle dedi İndirilmesi hususunda onların icmasına razı olduğun gibi Tevil ve tefsir açıklaması hususunda da onların icmasından razı ol o zaman Çünkü yani onlar da bunun tevilini tefsirini nasıl anlamışlar biraz sonra gelecek Küfründüğüne küfür diye gelecek O bildiğiniz küfür değildir küfrün altındaki bir küfürdür diye Bu şekilde gelecek Uçak buğdana almadık kusura bakmayın Evet. İlk önce biz alalım uçakları. <gülüyor> Dolayısıyla onların bu, onların devri ve tefsiri konusunda icmasına razı olduğun gibi, sen de tefsir ve tef e, yani indirilmesi konusunda icmasına razı oluyorsan, açıklaması konusunda da onların icmasından razı olman gerekir. O harici dedi ki, doğru söyledin dedi. Selamu aleyke ya Emir el Müminin dedi çıktı diyor burada güzelce ikna etmiş burada benim bu anlatmak istediğim kıssa ne kıssa da bakın hangi ayeti delil getiriyorlar nasıl anlıyorlar memunsa onlara ne diyor nasıl anlaman gerektiğini anlatıyor olay bu burayı yakaladığınız zaman işte ehl sünnet bel cemaatın yolunda olmanın menhecini de yakalamış olursunuz yakalamadığınız zaman sabah kadar bu haricilerle konuşsanız da bir şey ifade etmez çünkü adam girmek istemez o menhece bunu kabul ettiği zaman zaten menheç dost doğru yol üzerine gidersiniz halbuki bu ayet hakkında sallallahu aleyhi ve sellem'den beyan eden bir takım naslar gelmiş bize bu ayet hakkında bakın şöyle diyor ki bu ayetin küçük küfür olduğuna dair İbni Abbas'ın kendisinden tefsir edilen bir nakil sabit oluyor diyor ki tavus babası isnadıyla naklediyor İbni Abbas'a kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, onlar kafirlerdir. Ayeti soruldu, o kebiredir. Yani büyük günah kastedilmiştir burada diyor. Yani kâle hiye, hiye kebirotun diye. Bu birinci rivayet. Ebu Hatim tefsirinden aktediyor. Ravileri güvenilir raviler. Olarak geliyor. Şimdi ikinci rivayette ise, bu da yine i̇bn Abbas kanalıyla geliyor. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmet Meselik, onlar kafirlerin ta kendileridir ayeti hakkında diyor ki i̇bn Abbas iddia ettikleri onların o dinden çıkaran küfür kastedilmemiştir diyor buradaki küfür o değildir diyor bu da yine e, İbn-i Ebu tefsirinde geliyor yine başka bir rivayette Tavus el-Yemani tariki ile rivayet ediliyor o da İbn-i Abbas radıyallahu anh aynı ayeti soruyor kim böyle yaparsa kafir mi olur? diye sordu. diyor İbn-i Abbas dedi ki, dedi ki diyor bunu yaparsa küfretmiş olur. Lakin Allah'ı ahiret gününü şu ve şunu inkar eden kafir gibi değildir diyor. Hangi kafir gibi değil? Allah'ı ve ahiret gününü ya da şunu şunu inkar eden kafir gibi değildir diyor. Buradaki küfür küçük küfür yani. Dinden çıkarmayan küfür olarak. Görüldüğü gibi rivayetin İbn-i Abbas radıyallahu anh nispeti de sahih. Burada ben bunu böyle şey yapıyorum dipnotlarda bunun hep tahkikleri var yani kim nasıl demiş sahih demiş uzun uzadı anlatmıyorum şunları yani zaman kısıtlı çünkü isteyen tahkikini ayrıca verebiliriz sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> İbn-i Abbas radıyallahu anh anhumaya, rivayeti e, nisbeti sahihtir sahabeden hiç kimse de bu tefsire aykırı bir söz söylememiş bu ayetin tefsiri hakkında sahabe sözü merfu hükmün nedir yine i̇bn Abbas radıyallahu anhu'dan dördüncü bakın bir rivayet var. Şüphesiz o zannettikleri küfür değildir. Bu dinden çıkarmayan küfürdür diyor. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ayeti küfrün altında bir küfürdür diyor. İman şimdi buraya kadar i̇bn Abbas radıyallahu anhumadan gelen rivayet. Bu sahabedir ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın tevilini, tefsirini ona öğret dediği, onu dinde fakih kıl dediği diyerek dua ettiği bir sahabedir. Tefsir konusunda Kur'an'ın açıklamaları konusunda öncelik tanınan bir sahabedir. Hatta usul kaidelerinde derler ki eğer e, bir ayetin tefsirinde iki sahabenin rivayetinde çelişik şey geliyorsa İbn Abbas'ın rivayeti öncelik tanınır derler. İmam Muhammed Hüseyin el-Acuri, İmam Acuri şerh'a da şöyle der. Haruriler Haricilerin peşine yani haricilerin peşine düştüğü müteşabiklerden biri de Allah Azze ve Celle'nin şu buyurudur Buradan sonra da ilim ehlinin nakilleri. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendileridir. Yine ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Rabbihim يَعْدِلُونَ Sonra da küfredenler Rablerine denk tutarlar. Başkalarını. Ayetini okurlar. Bunların devamlı bakın haricilerin getirdiği rivayetler bunlardır diyor. Sonra haktan gayrısıyla hükmeden bir idareci gördüklerinde muhakkak ki o küfretti. Her kim de küfrederse başkalarının Rabbine denk tutmuş, şirk koşmuş olur. O halde bu idareciler müşrik yöneticilerdir derler. Sonra isyan ederek huruç eder ve gördüğü şu ayette şu şeyleri yaparlar. Çünkü onlar bu ayeti batıl ile tevil etmektedirler diyor İmam Acur'un sözü burada bitiyor. Hafız İbni Abdülberk Bidat ehliğinden hariciler ve mutezile gibi bir topluluk bu konuda sapıtmış ve benzer rivayetleri günah işleyenlere tekfire delil getirmişler. Allah'ın kitabındaki zahirdeki anlamı yani ayetin ilk anlaşılan anlamı kastedilmeyen ayetleri delil getirmiştir. Bunlardan birisi de her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o, kafir, o, o kafirlerin ta kendileridir ayetidir. Yine Kurtubi bu ayet hakkında Günah sebebiyle bu ayeti tekfir eden hariciler delil getirmişlerdir. Bu ayeti günah sebebiyle tekfir eden ha, tekfir eden hariciler delil getirmiştir. Halbuki bu ayette onlara hiçbir delil yoktur der. Yine Allame Ebu Hayyan el-Endulusi hariciler bu ayeti Allah'a isyan eden herkesin kafir olduğuna delil getirmişlerdir. Ve şöyle demişlerdir. Bu ayet Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden Herkesin kafir olduğunu ifade etmektedir. Her günah işleyen de Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmiştir. Bundan dolayı kafir olmuştur derler. Neden günah işleyenleri tekfir ediyorlar? Allah'ın indirdiğinin dışında hükmettikleri için. Şeyh Muhammed Reşit Rıza'da şöyle der. Meşhur fıkıh imamlarından hiçbiri bu ayetin zahirini söylememiş. Hatta hiç kimse böyle bir şey dememiştir diyor. Yani haricilerin da hiçbir kimse haricilerin bu görüşünü nakletmeye gerek bile görmemişler. Ve muteber saymamışlar bu anlayışı. Şeyhülislam İbni de şöyle der, Selefin görüşü kişide iman ile nifakın bir arada bulunabilir şeklinde olduğuna göre o kimsede iman ve küfür bir arada bulunabilir. Çünkü cüz cüzdür demektir. Fakat bu dinden çıkaran küfür değildir. Bakın insanda iman ve küfür Aynı anda bulunabilir adam günahkardır ama bu kendisinde bulunan küfür kişiyi dinden çıkaran küfür olmayabilir. Dolayısıyla bu dinden çıkaran küfür değildir. Nitekim İbni Abbas ve arkadaşları her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerdir. Dinden çıkarmayan bir küfürle kafir olurlar demişlerdir diyor. Bu konuda onlara Ahmet bin Ammel ve diğer sünnet imamları da tabi olmuştur. Yine şöyle demiştir İbn Abbas Seleften birçok kimse Onlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler Kafirlerin kendileridir, fasıklardır, zalimlerdir Ayetler hakkında küfrün altında bir küfürdür der Bu da İbn Teymiye'nin görüşü İbn Teymiye bunu birçok kitabında söylüyor Yani bir tane iki tane değil Birçok yerde naklediyor Sonra İbn Kayyum el-Cezviye de bu görüşte Şimdi ben bunları netlikle okusam Ders uzayacak İbn Kayyum el-Cezviye de bu görüşte İmam İbni Hüseyin asrımızın alimlerinden, İmam Elbani bu görüşte. Dolayısıyla hani bunların Allah'ın indirdikliğiyle hükmetmeyenler meselesinde ilim ehlinden bize nakledilen bunlar. E yine bunu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, bunu helal görmedikçe, yani istihlal etmedikçe kafir olup dinden çıkmazlar diyenler de var. Burada e, İmam Hafız Ebul Abbas Ahmet bin Umar el-Kurtubi yani İmam Kurtubi Yüce Allah'ın e, bu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayeti buyruğu günahlarla tekfir edenler ki onlar haricilerdir bu ayetin zahirini delil olarak öne sürmüşler halbuki bu ayette onların lehine herhangi bir hüccet söz konusu değil çünkü bu ayetler bu hadiste de geldiği gibi Yüce Allah'ın kelamını tahrif eden Yahudiler hakkında inmiştir Ve onlar da kafirdirler İniş sebebinde onlara ortak olan Hükümde de onlar ortaktır Bunun açıklaması şöyledir Müslüman kişi de herhangi bir Mesele hakkında Allah'ın hükmünü katı olarak kesin olarak bilir Sonra ona hükmetmezse Eğer inkar ederek bunu yaptıysa Kafir olur Bakın inkar ederek bunda da ihtilaf edilmemiştir Eğer bunu inkar ederek yap, yapmadıysa Büyük günah işleyen asi olur diye devam ediyor uzunca sözlerinde. İmam Kurtubil'in açıklamaları da bu, bu yöndedir. Dersi kısaltarak gitme yoluna gidiyorum. Çünkü ilim ehlinden zaten maksat asıl oldu. Yani bu konuda bu ayeti nasıl denil getirdikleri hiç kimsenin onların anlamadığı, anladığı gibi anlamadıkları ve ilim ehlinden gerçekten şunlar yani şunu atlettiklerim alimler çok büyük bu konuda akide üzerine daha çok ihtisas yapmış alimler tefsir ve akide üzerine bu ayette zaten tefsirle Yapılmış. Dolayısıyla bunu bu şekilde naklettik. Daha sonraki rivayetse hariciler şu ayeti devamlı kullanırlar. فَلَا <gülüyor> وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَذَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا fakat hayır Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. İbn Teymi'ye bakın bu ayeti de delil getiriyorlar. Yani diyorlar ki onlar sen bir şeye hükmettiğin zaman işte aralarında hiçbir sıkıntı çekmeden bunu kabul etmedikçe ayetin manası olarak böylece tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar İbn-i Teymiye bu ayet hakkında diyor ki bunu da tekfirciler yani bu ayet haricilerin Allah'ın indirdiğiyle yönetmedikleri gerekçesiyle yöneticileri tekfir etmekte getirdiği delillerden biridir diyor yani onlar bu şekildeki ayetleri daha çok yöneticileri tekfir etmekte kullanıyorlar Böyle tarz insanlarla belki karşılaşmamış olanlar var içinizde ama karşılaştığınızda göreceksiniz. Hep aynı kafa yapısı, aynı dildeki ısrarlı nakarat olarak söyledikleri sözler ve aynı getirdikleri ayetler. Yani siz bu konuda ne yaparsınız? Artık onlara karşı e, bilgili olmuş olduğunuz hangi fırkadan olup hangi anlayışta olduğunu çözebilirsiniz rahatlıkla. Görüldüğü gibi sallallahu aleyhi ve sahabelerinin beyan ve tefsirlerine müracat etmeden nastarın zahiriyle amel etmek insanı sapıklığa götüren sebeplerden biri. Ehli sünnet vel cemaat ise nastarın zahirine tabi olmayı davet ederken, bakın bunu yapar ehli sünnet vel cemaat, nastarın zahirine tabi olmaya davet eder. Ama bununla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı ve sahabenin Kur'an ve sünnet anlayışına tefsirine başvurmayı kastetme kastet, kastederler. İbn Teymiye şöyle demiştir: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının tefsirinden yüz çevirerek nasların zahirlerini delil getirmek bidat tehlikesinin yoludur." Çok net bir cümle. Eğer Nas'lar Resul'den gelen bir beyan, sahabeden gelen bir anlayış varsa Nas'ın zahirini terk etmek zorundasın. Çünkü o beyan, onun o Nas'ı beyan ediyor. Zahirini ne yapıyor? Daha çok bazen tahsis eder, bazen mücmelini kapalılığını açar, ona tabi olursun. Görüldüğü gibi hariciler Kur'an'ın muhkem değil de devamlı müteşabih, mücmen olan ayetlerini yine ayetlerin zahirlerini delil getirip kendi görüşlerine göre tevil ederek tekfirlerine malzeme olarak kullanıyor. <gülüyor> Bu yüzden İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der. Bakın radıyallahu anh şöyle diyor İbn Abbas haricilerin Kur'an hakkında söylediği şeylerden bahsederek şöyle demiştir. Onlar Kur'an'ın muhkem ayetlerine iman ederler, müteşabihlerine gelince helak olurlar. Bu rivayet İbn-i ve Şeybe Abdülrezzak'ın müsennafında Elbani Zilalül cennette sahih diyor buna. Onlar Kur'an'ın muhkem ayetlerine iman ederler, müteşabihlere gelince ne yaparlar? Helak olurlar. Eyv-i Sahtiyani şöyle der Heva ehlinden hiçbir kimse ben bilmiyorum ki müteşabih ile sizlerle münakaşa etmiş olmasın. Heva sahibi olan hariciler şerî nastırın müteşabihini takip ettiği gibi yine alimlerin müteşabih olan söz ve ibarelerine de tabi olurlar. Bakın burası önemli. Ne yapıyormuş? Bunlar nasıl ayet ve müteşabih lafızlarla gelip senin kafanı çelmeye çalışıyor kendi fikrini ders ediyor. Yine ilim ehlinden olan bazı kimselerin de böyle müteşavih olan sözleri var. Mutlak sözleri var. Ne yapıyor? Onu alıyor. Kalkıp sana delil olarak getiriyor. Ben bunu bizzat yaşadım. Yani hatta buradan biri ama şu ortama bu sohbete gelmiyor. Yani İzmir'den bir arkadaş bana İbni Hüseyin'in şeylerini getirdi. Videolarını gönderdi. Bak dedi Resmen dedi muayyen tekfir yapıyor dedi İbnül Seymin. Yani bak muayyen tekfir yapıyor diyemiyor resmen diyor. Ben videolara baktım birinci videoda İbnül Seymin kabirdekilerden yardım isteyenler için böyle isteyen herhangi bir kimsenin hükmünü anlatıyor. Herhangi bir kimsenin bak Ahmed'in Mehmet'in değil. Herhangi bir kimsenin hükmünü anlatıyor. Burada genel bir şey var. Ondan sonra ikinci videoda böyle. Üçüncü videoyu açtım, üçüncü videoda da yine bu tarz anlatıyor ve hatta şu cümleyi kuruluyor. Her kime hüccet ulaşmışsa, işte bunları yaparsa diyor. Bak dedim, burada her kime hüccet ulaşmışsa diyor mu? Demek ki birine hücceti ulaştırmak lazım. Sen diyor ötekilere bak, ötekilere bak dedi bana. Yani burada ne var? Burada haktan kaçıyor şimdi. Şimdi onlar ilim ehlinin Hı. ne yapıyorlar? Bu sözlerini de alıyorlar. Ben dedi tabi İbn-i kitaplarında biz vakıfız arşivlerimiz var bu konuda, araştırmalarımız İbn-i Hüseyin'in cehaleti çok açıktan mazeret gördüğü, hüccetin nasıl ulaşması gerektiğini, bunların cahil olabileceğini anlatılması gerektiğine dair kitapların hem de direkt Arapçalarından buna ben aldım böyle pdf'inden hem de böyle gösterdim. O bu sefer sustu. Yani onlar kalkıp da İbn-i bu sözünü getiriyorlar ama öteki sözlerine vakıf değiller. Sanki İbn-i şey İbn Hüseyin'in o görüşteymiş gibi. Yani ne demek istedim burada? Nasıl müteşabih ayetlerin ayetlerin müteşabihlerini alıp size kullanıyorsa işine gelen ilim ehlinin de müteşabih sözlerinde alıp size delil diye getiriyor. Bak alimler de böyle anlıyor. Ondan sonra alimler ad altında filmler çeviriyor. Dediğinde kızıyorlar. Halbuki burada şimdi yani ilim ehlinden nakil biz de yapıyoruz ama alim alim deyip de alimler altında fi, film çevirmenin bir anlamı yok. İlim ehlinden ben nakil getirdiğimde bu sefer kala kalıyorsun. Bizi ilim ehliyle ama ilim ehlini takmıyorlarsa amel etmemek çok büyük bir zulümdür Ya kaç tane ilim ehlinin nakilini yaptık ben burada? Bu saatten sonra kalkıp da bu konuda ilim ehlini takmıyorum demek zulümdür ya. Özellikle hem de ilk 3 asırdan getirdiysek. Sen ilk 3 asırdan da ilk 3 asırda inemiyorsun. Onu da beceremiyorlar. İlk 3 asıra bir inememe müşkilatı var zaten. O da bir ayrı bir sıkıntı. Onun için burada konuşulacak birçok şey var. Konumuza dönelim. Bu hariciler, bunlar kıyasla yapan insanlar. Bu konuyu geçeyim. Çünkü Ayşe Radiyallahu Anh'dan bu konuda bir rivayet var. İşte ne yapıyorlar? İşte diyor ki, Ayşe Radiyallahu Anh niçin ay hali olan kadın orucu kaza ediyor da namazı kaza etmiyor diyor. Şimdi burada akılları ile ehl-i sünnetin yolu dışında anladıkları gibi hadisleri de bu şekilde anlıyorlar. Onların bu anlayışları kendi akıl ve kıyas yöntemleriyle. Buhar Müslüm'de rivayet edilen, muhazeden gelen şu hadise dikkat edelim. Bakın, Ayşe annemize niçin ay hali olan kadın orucu kaza ediyor ve namazı kaza etmiyor diye sorulunca Ayşe annemiz şu ceva cevabı veriyor. Sen haruralı mısın? Yani haricilerin o harura fırtasından mısın? Hayır ben haruralı değilim. Burada ne demek? Senin şu kıyas varıyı anladığın bu olay var ya, şimdi onu açıklayacağım. Sen bunu kıyas şeklinde anlayan hariciler gibi misin? Demek ki hariciler de bu tarz kıyaslarla anlıyorlarmış. Yani adetli olan kadın oruç tutamaz. Doğru mu? Namaz kılamaz. Fakat adet dönemi bittikten sonra orucu değil de namazı kaza ediyor. Şey, namazı değil de orucu kaza ediyor. Şimdi namaz mı önemli oruç mu önemli? Hangisi önemli? Oruç şey namaz daha önemli. Neden o zaman orucu kaza ediyordu namazı etmiyor? Namaz daha önemli. Kafasında kıyas yapıyor. Çünkü bak şimdi burada kıyasladığın zaman He bak o daha önemli. Ya yani akıl da bunu gerektiriyor aslında. Ama sen şimdi burada nakil varken akıl ne olur güdülendir. Muhatap olmaz yani muhatap olup tabi olur. Dolayısıyla sen burada nakil gelmiş. Allah Ayşe annemizle de devamında diyor ki bizden herhangi birimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hayattayken bu hal isabet ederdi. Orucu kaza etmemiz emrolunduğu halde namazı kaza etmemiz emir olunmazdı. Bu konuda Allah Resulünün böyle bir uygulaması var. Dolayısıyla sen bunu böyle aklınla, kıyasınla böyle anlasan da Resul'dan gelen nakil bizi bağlar, bağlar demek istiyor. O zaman ne oluyor? Aklını nakle tabi etmiş oluyorsun. Bu hadiseyi o zaman iyi düşünmek gerekir. Zira bunda Ayşe radıyallahu anh'la o kadına karşı herhangi bir gerekçe, düşünce ve analiz ve tereddüt olmaksızın sadece sallallahu aleyhi ve sellemin emrini delil getiriyor. Kendisine yoksa sen yönteminde nastarı kişisel görüş ve arzularıyla reddeden ve onları kabul etmeyen haricilerden bir kadın mısın demek istiyor. Nitekim akıllı bir insan halimizi düşündüğünde günümüz insanların da nasıl da farkında olmadan onların bu anlayışına şey yapıyor. Zaten şu var her sapık bir taifede bakın tasavvufçular da dahil buna. Muhakkak onlarda bir mutezilelik vardır, akılcılık vardır. Çünkü Naslar'ın karşısında hemen böyle ak akli yorumlara gidiyorlar. Bugünkü tasavvufçular Allah'ın semada olduğu meselelerde ne yapıyorlar? İşte dünya yuvarlaksa falan işte alt böyle üstte böyle peki nasıl olacak hep böyle aklı işeler bir bakmışsın adam iki dakikada mutezileye bağlamış anladın mı hani nasıl tasavvufçuydu sen nasıl Resul'e tabi olan insandın evet yine haricilerin tekfirci zihniyeti ve cuma anamızı kılmamaları haricilerin en belirgin özellikleri kendilerinden başkalarını Müslüman görmemeleridir Yer yer kendi tanıdıklarını kafir olarak görmeseler de onlar devamlı Müslümanlardan olan yönetici, asker, yani yer yer bazen kendi tanıdıklarını kafir olarak şey yapmıyorlar, Müslüman onlara artık kıyak mı geçiyorlar, öyleleri de var. Ama genelde bir bak, asker, memur, polis, cami imamları ve diğerlerini kafir olarak görmekteler. Onların bu zihniyeti artık böyle hastalık derecesine gelmiş. Hatta ben örnek verdim arkadaşlara. Öyle ki yani böyle bir polis geçiyor oradan. Adam okumuş ya firavunu Kur'an'da. Firavun'un askerleri bunlar. Böyle bir de sesini de böyle alengirli yapıyor. Yani kendini iyi hissediyor herhalde ki böyle psikolojik bir şey. Yani bu haldeler bu adamlar. Bizzat tanık olmuş olanlarınız da vardır içinizde Asker ve polisler için böyle derler. Alimleri için belan, kitap yükleyecek, hayız ve nifas alimleri, oturan alimler. Yöneticiler için tağut derler. Hep bu söz vardır aklında. Cami imamları için işte Kıldırgaç, TC'nin imamı. Hep böyle derler. Allah hocama belki demişlerdir yani bizzat biliyordur da kendisi. Onların bu tekfiri bakışlarıyla yeryüzünde gurur ve kibirle yürüdüklerini görürsün. Onlardan öyleleri var ki bu tekfirlerini artık normal görmeye başlayanlar olmuş. Yani bizler tok, toptan tekfir etmediğimiz için bu konulara kafa yormuyoruz acaba diyor. Toplan diyor tekfiri. Bunları bizzat kendileri söylüyor. Sorunumuz yok bizim diye bu konu. Hepsi diyor yani git. Öyle bir derdimiz yok diyor. Yani şimdi oy verme konularında şey oluyor. Toptan tekfir ediyoruz biz diye. Yani bizim için önemli değil verilir mi kime verilir. Daha şerlisi var mı yok mu, CHP zihniyetinden işte ne bileyim öyle da bir İslam'a yakın zihniyet böyle bir ayrım yokken alayını götürdük biz. Rahatız, kafamız rahat diyor. Bu beldenin tekfircisi hatta Hatta biri bak şöyle dedi. Bir e, selefi olan bir hocalar hakkında bir ifade duymuş. Ya diyor bu belde'nin en tekfircisi benim arkadaş diyor. Ben bile bu kadar söylemedim diyor adam ya. Bu sözleri ben mizzat duydum ya adam itiraf ediyor ya. Ya yani bu kadar kanıksamışlar bu meseleyi. Sanki affedersiniz hani A araç pozitiften de araç pozitiften geziyor burada. Tekfirin T'si böyle. dolanıyor adamlarda. İşte bakın. Yani abartmıyorum. Neden abartmıyorum? Bakın bir rivayet var. Lale Ebu Ebul Muhammed bin Yakup el alsamı şöyle derken işittim. Diyor ki ilk harici iki harici Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Bakın Kabe'deler tavaf yapıyorlar. Müslümanlar oraya hacca umreye gelmiş. Onlardan bir arkadaşına şöyle dedi. Bu insanlardan sen ve benden başka kimse cennete girmeyecek dedi. Adamlardaki mantığa bak. Bir sen bir ben. Tamam mı? Bunun üzerine arkadaşı şöyle dedi. Yani yeryüzü ve semalar kadar genişliği olan şu cennet sadece senin benim için mi vaat edildi? Bina edildi. Diğeri dedi ki evet dedi. Bunun üzerine o zaman cennet de senin olsun dedi. Ben dedi görüşümü terk ediyorum. Görüşünü terk etti gitti. Şimdi adamın, yani yanındaki adamın o şeyin halinden razı olup bıraktığını şey yapıyor. Lalekay'in şerhul usulü de bu rivayeti görürsünüz arkadaşlar. Haricilerin zihniyetini anlatıyor. Yani temin ki söylediklerim biraz komik de ama abartmıyorum yani. Abartsan yani abartıyorsun ya falan de, diyen de olabilir içinizde. Rivayetler var bu konuda geçmiş yani. İşte haricilerin düştükleri zihniyetin acı tablosu bu. Onlar Kıbrı Eylül'ünü tekfir etmekte ne kadar da cüretkarlar bakın. İşte İmam Ebûl Hasan el-Eşari bakın şöyle diyor. Biz diyor zina, hırsızlık, şarap içmek gibi işlediği herhangi bir günahtan dolayı ehli kıbleden hiç kimseyi tekfir etmeyiz. Fakat hariciler bu günahları tekfir edileceği inancındadırlar. Onların kafir olduklarını iddia ederler. Deriz ki bu büyük günahlardan zina, hırsızlık ve benzeri herhangi birini haramlılığına inanmaksızın ve helal olduğunu iddia ederek işleyen kimse kafir olur derler. Yine İbn-i Kuteybe Tevülül Muhtelifül Hadis'te başınıza öyle imamlar gelecek ki onlara itaat ettiğiniz takdirde azmış, isyan ettiğiniz takdirde de sapıtmış olacaksınız diye bir rivayet nakleder. Ben bu rivayetin kaynağını bulamadım ama İbnü i Kuteybe burada naklediyor bunu. Bu rivayetin altında diyor ki görüldüğü kadarıyla hadisin manası şudur. Onlar eğer Allah'a karşı isyankarlığı, halka zulüm etmeyi ve Haksız yere kan dökmeyi emredenlere itaat edenlerse, itaat edenler azıp sapıtmış olurlar. Eğer haricilerin yaptığı gibi onlara isyan eder, edilir, yani yöneticilere ve onlara baş kaldırılır da, Müslümanlar arasında ihtilafa sebep olursa bu isyan edenler doğru yoldan sapıtmış olurlar diyor. Şimdi İmam Acurri, haricilerin mezhebinden sakındırma konusunda zikrettiğim hususlar, Geçmişinde zikrediyor şimdi paragrafın geçmişinde. Kerim olan Allah'ın kendisini koruduğu kişi için apaçık bir haber ve mesaj niteliğindedir bu söylediklerim. Çünkü haricilerin gönülçülerini benimsememiş, imamların kötülüklerine ve idarecilerin zulümlerine sabretmiş olanlara karşı kılıcıyla kıyamda bulunmamıştır. Allah'tan hem kendisinden hem de bütün Müslümanlardan zulmü kaldırmasını istemiş, idarecilere iyi bir duada bulunmuş yine onlarla birlikte haç etmiş. Müslümanların düşmanlarını bertaraf etmek için idarecilerle birlikte cihat etmiş. Onların arkasında cuma ve bayram namazlarını kılmıştır. Hariciler cuma ve bayram namazlarını terk eder da altında olduğu için kendisine onlara itaat etmeyi emrettiklerinde şayet bu kendisi için mümkün olabilmişse onlara itaat etmiş. Mümkün olmamışsa onlara özrünü beyan etmiştir diye devam ediyor. Yine ihtiliteyme haruriler haricilere nispetle İslam'da daha uzak olan haricilerdir. Onlar ümmet içinde fırkaların en yalancı olanlarıydı. Birçok işlerde Yahudilerin Samiri adı verilen koluyla benze, benzerlik arz ettiler. Şirk, bidat, ibadetle ve insanları aşırı derecede yüceltmede Hristiyanlara benzediler. Ve müşrikleri dost edindiler. Muhakkak ki müşriklerin muhakkak ki bu müşriklerin adetiydi. Bununla birlikte onlar Allah'ın içlerinde kendi isminin anılmasını ve yüceltilmesini emrettiği mescitleri terk ederler. Ne yapıyorlar? Allah'ın kendi ismini, yüceltilmesini istediği mescitleri terk ederler. Bunlar mescitleri terk eden insanlar. Orada cuma ve cemaati ikame etmediler. Böylece onların heva ehlinin en şerlileri olduğu ve savaşılmaya haricilerden daha layık olduğu ortaya çıktı. İşte haricilerin bu tekfir inançları sahabeleri öldürmeye kadar gitti. Onların bu cuma ve namaz şeylerin terkinle Daha önce naklettiğimiz bu Habbab bin Eret'in oğlunu öldürüyorlar ya karısı hamileyken çocuğunu da öldürüyorlar karnında kendisini de. Ama bakın işte bu örneklerden, çok acı bir örneklerden bir tanesi daha. Umara bin Kurs elleysi bir gazveye çıktı. Ve Gazve'de Allah'ın dilediği kadar kaldı. Sonra Ahvaz yakınına geldiğinde ezan sesi duydu. Vallahi dedi üç gündür Müslüman bir cemaatte namaz kılmadım. Demek ki görmemiş cemaate katılamamış. Deyip namaz kılmak için ezanın olduğu yere doğru yöneldi. Derken Ezarika fırkası yani haricilerden Nafi bin Ezrak'ın taifesiyle karşılaştı. Kendisine dediler ki ey Allah'ın düşmanı buraya gelmenin sebebi nedir? Sahabe bu ha. Buraya gelmenin sebebi nedir? Humeyd dedi ki siz benim kardeşim değil misiniz? Ezanı duyuyor. Alamet bu. Kardeşlik alametidir. Onlar da sen şeytanın kardeşisin seni öldüreceğiz dediler. Humeyd sallallahu aleyhi ve sellemin benden duyup razı olduğu şeye razı olmaz mısınız? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i tevhidi benden duydu. İslam'a girdim. Bununla yani sahabe bu. Onu duymakla Müslüman kabul etmişti beni. Fakat onlar yine onu yakalayıp öldürdüler diyor rivayette. Bunu Ziyay-ı Maktis-i tabarane el-ayufsatta sahih bir senetle rivayet ediyor. Evet gördüğünüz gibi burada o dönemin hariciliğinin La ilahe illallah sözünü bile yeterli bulmuyorlar. Ve kendilerine namaz kılmak için gelerek selam verene toplumu tekfir etmelerinden dolayı Allah'ın düşmanı diye hitap edebiliyorlar. Günümüzdeki benzer endişeler taşıyan haricilere ne kadar da benziyor değil mi? Yani yolda selam vermeme olayı bir şeydir. Bazı arkadaşlar sarıklı cübbeli insanları görüyor selam vermiyor. Niye? Çünkü itikatları cehaleti de mazeret görmedikleri için. Hani 100 metreden belli ediyor bu falanın tarikatının şu elbiselerinden belli eder. Bu onlardansa zaten müşriktir diyor. Çünkü cehalete mazeret üç üçe ulaşmış bu mantıkta adam. Dolayısıyla falanın tarikatında, şirk içerisinde, selama de gerek yok bunlara diyor. Vermiyor. Aynı mantık. Evet. Huzeyfo radıyallahu şöyle dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin için en çok şu, şu kimseden korkarım. Üzerinde güzelliği görüne kadar Kur'an'ı okuyan, İslam üzerine bir gömlek iken, Allah'ın dilediği zaman ondan sıyrılıp, kılıcıyla komşusunun üzerine yürüyen ve onu şirk ile itham eden kişi. Dedim ki Ey usulü, hangisi şirkle layık? İtham edilen mi yoksa itham eden mi? Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır. Bilakis itham eden kimse şirke, şirke yakındır, şirke layıktır. Yine Muaz bin Cebel'den gelen rivayette ümmetimden en çok korktuğum şu üç kişiden korkarım. Birincisi Kur'an'ı onun ihtişamını görünceye kadar okuyan kimse Allah onun üzerindeki İslam gömleğini soyar ve kılıcını kaldırıp komşusuna vurarak şirk ile itham eder. Ey Allah'ın Resulü bu şirk ithamına hangisi layıktır? Sallallahu aleyhi ve sellem itham eden daha layıktır diyor. İkincisi ve üçüncüsünü de anlatıyor. Konumuzla alakalı olan yer burası. Burada itham konusu Yine hariciler bakın Darul Harp ve Darul İslam ayrımı meselesinde de sapıtmışlardır. Bu hayrım hakkında hariciler Darul Harp, Darul İslam ayrımı meselelerinde yanlışlıklara gitmişlerdir. Onların bazı yerleri Darul Küfür, Darul Harp olarak nitelemeleri. O zaman Darul küfürse, Darul Harp işte cuma ve cemaat namazları yoktur deyip terk etmeleri söz konusudur. Tarihte ilk olarak bu konuda hariciler tarafından aşırılığa gidilmiştir. Yani bu meselede aşırılık haricilerin özelliğidir. Hariciler Emevi iktidarının hakim olunduğu o yerleri Darul Harp diye, biraz daha mutedil yerleri ise Darul Suf diye nitelerler. Yine Şeyhülislamik'e şöyle der, İslam'da sünneti ve rivayetleri kötüleyerek ortaya çıkan bidatların ilki dinsiz haricilerden bir fırkı olan Haruriler'dir. Onların Müslümanların cemaatinden ve imamlarından ayrıldıkları iki meşhur özellik vardır. Birincisi sünnetin dışına çıkıp kötü olmayan şeyleri ve veya iyi olmayan şeyleri iyi saymalarıdır. Kötü olmayan şeyleri iyi, iyi olmayan şeyleri kötü saymaları. Hariciler ve bidatçılardaki ikinci özellik onların Müslümanları günahlardan ve kötülüklerden dolayı tekfir etmeleri, Müslümanların canlılarının ve mallarının helal sayılması ve Darul İslam'ın Darul Harp, kendi yurtlarının ise darul iman olması onların günahları tekfir sebebi saymalarının bir sonucudur. Bakın bu ayrımı kim yapıyor ilk çıkartan bunlar ve İbn-i bizi bunu o dönemde Hicri 700'lerden aktediyor. Ondan önce de i̇bn Cezi var. Hariciler daima yöneticilere karşı isyan etmişler. Onların farklı görüşleri vardır. Nafi bin Ezrak'ın adamları şöyle derdi. Şirk diyarında kaldığımız süreci bizler müşrikiz. Yani darul şirk dedikleri. Çıktığımız zaman Müslümanız. Yine onlara dediler ki bizim görüşlerimize muhalif olan müşriktir. Büyük günah işleyenler müşriktir. Bu muhaliflerimize karşı katılmayanlar yani bizim onlara savaşarak savaşımıza katılmayanlar kafirlerdir. Bunlar Müslümanların, kadınlarının çocuklarının esir ve köle edilmesini mübah gördüler diyor i̇bn ve onların müşrik olduğuna hükmettiler. Burada onun sözünün içerisinde aldığımız yer yani şirk diyarında kaldığımız sürece biz müşrikiz diyorlar. Şimdi bazı Müslümanlar cuma namazlarını cami imamlarının arkasında cemaat namazlarını terk ederken şöyle bir bir reddiye getiriyorlar. Bu toplum, bu toplum İslam şeriatı ile yönetilmiyor. Küfür sistemlerinin yönetim şekliyle yönetiliyor. Bu yüzden bu topraklar küfür diyarı topraklarıdır ve bu nedenle burada cuma namazı kılınmaz diyorlar. Bunlar bunların onların şüphesi. Evet küfür sistemlerinin yönetim şekli uygulanıyor. Bu açıktır ve bunu kimse inkar edemez. Zaten bu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafilerin ta kendileridir. Ayetinin içine bakın yedi sınıf insan girer Bu konuda yazılmış bir kitap var. Ümmül Kur'a'dan sadece bu ayetin tefsiridir. Başlığı biraz değişik olduğu için bu ayetin tefsiri değilmiş gibi gözüküyor. Harici anlayışla alakalı bir kitap. Yani onlardan üç sınıfı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerden kimselerden üç sınıfı küfre girer. Ama geri kalan dört sınıfı küfre girmez. Yani adam dese ki bakın girmeyenlerden bir tanesi hem de bu konuda icma naklediyorlar. Diyorlar ki Allah'ın indirdiğiyle ben hükmetmiyorum tamam ama Allah'ın Allah'ın indirdiği hükümler daha güzeldir. Daha önemlidir biz bunu daha üstündür biz bunda hükmedemiyoruz bunu derse bu adam kafir olmaz şimdi kalkıp da biz yöneticilerimizde herhangi birini alsak bu konuda icmada naklediyorlar alsak desek ki bu adam yani sen Allah'ın indirdiğinden daha mı iyi görüyorsun bu hükmü desen hem de Kur'an okuyan namaz kılan bir yöneticiye desen bunu sana diyebilir mi Allah'ın indirdiğinden daha önemli bir hüküm bu demokrasi hükmü diye der mi başımızdaki bu adamlar ya da diyeceğine inanıyor musunuz Dolayısıyla işte bakın, o yedi sınıf insan giriyor bunun içerisine. Helal kılmadıkça gibi şartları var. Bu şartları da o kitaptan e, görebilirsiniz. E, bunu bu şekilde söyleyen insanı tekfir edilmez. Şimdi eğer küfür sistemlerinin yönetim şekli uygulanıyor, bu açıktır. Bu kim? Bunu kimse inkar edemez. Fakat küfür sistemiyle yönetilen topraklarda cuma namazı kılınmaz kaidesinin delili, Kur'an ve sünnette nerede? Bunun ispatını biz isteriz. Cuma namazının şartları nerede oluşsun, olursun Cuma namazı orada kılınır. Bakın, şimdi onlar Darul İslam, Darul Küfür diye ikiye ayırıyorlar. Tamam mı? Darul İslam, Darul Küfür diye ikiye ayırıyorlar. Darul Küfür bunu ayırırken de aslında Darul Küfür de ikiye ayrılır. Küfür diye Bir Darul Harp, bir de Darul Surt'tur. Harp olan yerde zaten cuma düşer. Kendi cemaatin varsa gizli gizli ya da açıktan Mekke dönemindeki gibi, gizli kılımda gibi cemaatle kılabiliyor. Sen kılarsın Medine dönemindeki gibi. Mekke döneminde gizlilik vardı, yani öldürülme vardı. Burada kılamıyorlardı. Ama Darul usul olup da, yani orada bir barış söz konusu, bir rahatlık söz konusu ve burada yönetimde küfür de olsa sen cuma namazı senden düşmez. Bunlar bu ayrımda sıkıntıları var. Yani darul e, küfür, darul istanlıyorlar, darul küfür de ayırmıyorlar, darul küfür de, darul sulh ve darul harp diye iki ayrılır. Harp olan yerde küfür de vardır, sulh olan yerde de küfür vardır. Bunu ayırt ayır etmedikleri için sıkıntıya düşüyorlar. Eğer küfür ile yönetilen yerde sana Cuma namazını kılmaman için baskı yapıyorlarsa ölüm tehlikesi, işkence ve benzeri burada Cuma namazı düşer. Lakin gizlice vakit namazı kılınır. İnsanlar vakit namazlarını bir takım sebeplerden ötürü gizlice değil de alelen kılabiliyorsa Cuma namazlarında da kılmakla yükümlüdür. Sana şimdi burada kimse cemaat namazını Cuma'na karışıyor mu? Mekke döneminde karışılıyordu değil mi? Ölüm tehlikesi vardı. Zaten hükmü değinmemişti. İndikten sonra da zaten Allah Resulü cemaat yoktu ama Medine'ye bunu yazdı. Cemaatte 3 kişiydi Ali radıyallahu anh, Ebu Bakir kendisiydi. Dolayısıyla mektup yazdı oraya. İşte Enes bin Malik radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fecir Halkın Müslüman olduğunun yerinin delili bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fecir çıktığı zaman Baskın yapardı diyor. O ezana kulak tutardı. Eğer bir ezan sesi işitirse baskından vazgeçer. Ezan sesi işitmezse baskın yapmazdı diyor. İşitmezse baskın yapardı. Şimdi burada ne var? Ezan sesi bizim için ölçüdür. Eğer bir beldede ezan sesi varsa senin yönetimin falan ilgilendirmez. Ezan sesine bakarsın orada Müslüman var oraya baskın yapılmaz. İslam'ın olduğu diyardır burası bir şekilde. Çünkü neden? Savaş etmiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şekilde İslam yaşanıyor. Bu ölçülere dikkat etmek gerekir. Müslüm rivayeti bu. Ezanın işitilmesi orada Müslüman memleket olarak değerlendirilmesi için bizim için yeterlidir. Eğer ki yönetim küfür yönetimi olsa durum böyledir. Yönetimin küfür yöneticilerinin de kafir olması durumu değiştirmez. Halkın orada ezan okuyup namaz kılmaları yeterli. Böyle bir diyara, küfür diyarı denilmesi darul Harb denilmesi yanlıştır. Küfür diyarı denilmez yönetim belki küfür ama ne olur darul sustur ve İslam ehli vardır yaşanan içlerinde. Cuma'yı rahatlıkla kılabilirsin. İnsanların toptan tekfir edilmesi toplumun cahiliye toplumu olduğunu söylenmesi de yanlıştır. Evet. Bu konu daha da uzun, daha çok tafsilatlı bu darul hak darul küfür meselesi ee, bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlaşıldı herhalde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Mekke dönemindeki o namaz kılma durumlarına dair çok nakiller var. Onların işte <gülüyor> e, nasıl kıldıkları, gizli kıldıkları, öldürülme korkusu oldukları o yüzden Mekke döneminde e, bunu cemaatle ikame edemiyorlardı. Zaten Cuma'nın da hükmü girmemişti. Ama e, öldürülme korkusu olmadığı için bu ne oldu? Bu kalktı. Allah Resulü Medine'de zaten Medine'de zaten yönetim neydi? İki tane Yahudi kavmin yönetimi vardı Medine'de. iki tane de müşrik kavim vardı. Yönetim bunların elindeydi. Oraya kalkıp da yönetimiyle gitmedi ki Müslümanlar. 40 kişiyle namaz kıldıkları var rivayetlerde. Dolayısıyla sen şimdi burada kimin yönetimi altında kıldı bunlar namazı? Ama Cuma'yı kıldılar. Orada önemli olan orada rahat yaşayabiliyorlar mıydı, yaşamıyor, yaşayamıyorlar mıydı? Buna bakılır. Sen rahat yaşayabiliyorsan cuma senden düşmez. Zaten e, küfür ülkesinde cuma namazı kılınır mı diye Suudi Arabistan'ın ilmi araştırmalar fetva şeyine veriyorlar. Bekir Öbezeydi, Salih Pevzan Abdullah İbn Güeyda'nın fetvaları var burada. Japonya'da falan cuma namazı kılınacağına da fetvalar veriyor. Yeter ki diyor hani orada cemaat olursun. Kimse karışmadı müddetçe, sıkıntı yok bu soru sorabilir miyim, koronelite? Dersten sonra alsak ders kesilecek ama. Hayır, sadece bir parantez olarak. Bugün İslam beldesi Japonya ile savaştı ve Amerika ile. Şimdi Amerika'da yeni bir mescit yapılıyor. Ee, bitme aşamasında ve burada ezan okunacak. Amerika ile küfür içerisinde İslam devleti. Ezan da okunuyor. bunu Yani... Sen diyorsun ki Japonya'yla Türkiye savaşa girdi. Savaşa girdi, ezan, girdi. Okunuyor. ezan okunuyor. Şimdi Japonya'nın yöneticileriyle, yönetim tayfesiyle bizim Türkiye'nin yönetim tayfesi savaşa girdi diye altındaki e, o şey tayfesi yani avam tabakası ve içlerinde bulunan Müslümanlar Cuma kılar mı, kılamaz mı? Hayır. Yani, ya Antalyağı da... Baskın yapma olayı var ya, fece bekliyor ya. Evet. Orayı nasıl anlayacağız yani konuyla ilgili? Nebi Aleyhisselam döneminde belli bir şartları vardı. Bugünkü şartlarda farklı. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki bir e, devlet olsaydı böyle Japonya'nın belli kısımlarında savaş olduğunda onunla savaşır mıydı, savaşmaz mıydı bunlar tespit edilip konuşulur. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir devlet olacak. Türkiye gibi değil. Çünkü Türkiye'de tam bir kitap Sünnet amel meselesi yok. Dolayısıyla he... Ya ama işte öyle bir Allah Rasulü dönemindeki, sahabe dönemindeki İslam devleti olacak. Bunlar hep olasılıklar üzerinde konuşmaktır. Dolayısıyla öyle bir devlet varsa olduğunda da namaz kılınan bir devlet içerisinde halkın namaz kıldığı bir devlete savaş açar mıydı sence diye sana sorulduğunda bu sefer ne dersin? Yani mesele çok tavsilatlı bir konu. Daha uzunca araştırılıp konuşulması gereken mesela Yani tek soru ve tek cevap şeklinde değil. Dersten sonra tekrar değerlendiririz konuşuruz inşallah. Haricilerin silahlı, ayaklanmacı zihniyeti. Hariciler Müslümanların kanlarını, mallarını ve kadınlarını helal görüp devlet reislerine silahla ve dilleriyle hurucu, isyan ve ayaklanmayı caiz görenlerdir. Bunlar hadisleri Kur'an'ın zahiriyle reddediyorlardı. Mahlukatın en şerlileri dedik, fitneleri en büyük fitnelerdir dedik. Çünkü bunların fitnesi din, cihat ve münkeri inkar elbisesi altında saklanmış. Bundan dolayı akıllarındaki kıt olan, olan kimseleri ve yaşları küçük olan gençleri kendi safları içerisinde helak olmanına sebep oluyorlar. Bunlar ümmetin başında birçok musibet ve belaya sebep olup din ve dünyayı ifsat etmişler, beldeleri harap edip masum korku iç, masumları korku içerisinde bırakmışlar ve ehl sünneti selefi akidesinde muhalefet etmişler. Bununla ilgili biz şimdi bu silahlı hayatlanmacı zihniyetine dair mesela daha önce zikrettiğimiz bir rivayet vardı değil mi? Sayit bin Cumhandan İşte onların başları kesik getiriliyor falan diye. Onlar hep dikkat et. Dedin hep bu yöneticilere karşı savaşan insanlar. Yine mesela Sayit bin Cümhan rivayetinde bana ne oldu? Ben de babana ne oldu? diyor. Ezarika onu öldürdü. Ezarika'ya Allah lanet diye devam eden bir hadisti bu. Ondan sonra diyor ki sen diyor Ezarika'ya mı lanet ediyorsun yoksa bütün haricilere mi? Bütün haricilere diyor. Fakat diyor Sultan diyor insanlara zulm diyor Bu duruma ne dersin? Abdullah bin Ebeefa elime aldı ve sert bir şekilde sıktıktan sonra dedi ki, Sen diyor nedir bu başıma gelenler? Ey İbn Cümhan, sen büyük bir topluluğa uyman gerekir. Şayet Sultan seni dinlerse git sarayına bildiklerini ona haber ver. Yani güzellikle iyiliği emret. Kabul ederse ne ala? Etmezse kendi haline bırak ve son anından daha bilgili değilsin. Burada onların ayaklanmacı zihniyetine burada ne var? Reddiye var. Yani sana menheç öğretiliyor dedik değil mi? Yani sen ayaklanmacı zihniyetini bırak, onlara en güzel şekilde nasihatta bulun. Zaten selef akidesi kitaplarına bakarsanız hiçbir zaman yöneticilere karşı böyle sert dille konuşma yok. Hep haklarında selef dua etmiştir Allah onları ıslah etsin diye. Çünkü dua bizim için en önemli sılahtır yöneticilere karşı. Bu yönlendirmeden anlaşıldığına göre yöneticinin zulmü kendisine karşı çıkmayı meşru kılmaz. Yönetici yapılacak olan nasihat ve yönlendirme yöneticiye bu yapılacak nasihat ve yönlendirmeler ise bunu inan ederek mescitlerde duyurarak gazete sayfalarında ve diğer yayın araçlarında yapılmaz. Bakın yöneticilere özel kurallar vardır. Yani onlara karşı bazı şeyleri uygulayamıyorsun. O sana zulmetse de. Bunu istisna kılan rivayetler var çünkü. Bu nasihatçı ile yönetici arasında kalır. Gereken şeyleri bununla yapmış olur. Yaygın hale gelen, kötülüklere karşı ise bunları yapanların ve himaye edenlerin isimleri zikredilmeden yapılır. Yöneten ile yönetici arasındaki ilişki karşılıklılık esasına dayanan bir ilişki değildir. Yani sen ona kısas şeklinde karşılık uygulayamazsın. Böyle bir ilgili yok. İstisna kılmıştır bunu. İlmi ehlimden de var bunu söyleyenler. Taraflardan birisi diğerinin hakkını eda ettiği zaman diğeri de onun hakkını eda etme meselesidir. Karşılıklı ilişki. Fakat yönetilenle yönetilen yönetici yöneten arasındaki ilişki yönetenin yönetenin yani yöneten kimsenin yönetilenin hakkını ödemesine bağlı değildir. Bakın buna da mesela Zeyd bin Veft'ten Abdullah radıyallahu rivayet edilen şu şey var Allah Resulü'nden. Şüphesiz ki benden sonra bir takım kayırmalar olacak. Hoşlanmayacağınız işler olacak. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bizden buna yetişene neyi emredersiniz? Bunun üzerine Resulullah dedi ki borcunuz olan hakkı eda edersiniz lehinize olanı da Allah'tan istersiniz. Yani yöneticilere karşı borcun olan hakkı sen ne yaparsın? eda edersin, ama senin lehine olanı da Allah'tan istersin. Yine Alkame bin Hadrimiden o da babasından rivayet ediyor. Seleme bin Yezid el Cüfi, sallallahu aleyhi ve şöyle bir soru soruyor: "Ey Allah'ın nebisi lütfen söyle, başımıza kendi hakkı." larını bizden isteyen Fakat bizim hakkımızı bize vermeyen Yöneticiler gelirse Bize ne emredersin Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi Sonra tekrar sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi İkinci defa, üçüncü defa Tekrar sordu Eşas bin Kays onu çekti Bu sefer Resulullah dedi ki dinleyin siz yöneticileri Onlara ancak Yüklendikleri şey vardır Size de yüklendikleriniz vardır Burada bize ilk önüne dinlemek var. Yani şimdi <gülüyor> zalim olan o yönetici bize zulmettiği zaman yani e, o zulme baş başkaldırma e, kaldırdığın zaman sonucu bunun kötü olur. Buna dün değinmiştim yani masum insanların çocukların öldürülmeleri katledilmeleri olayı var. Koskoca devletler bu konuda ne oldu? Bakın Suriye'nin durumu söz konusu burada. Şimdi olmuş bitmiş, baştan olmaması gereken şeyler var. Olduk bittikten sonra konuşulması gereken başka şeyler var. Dolayısıyla keşke hiç baştan böyle şeyler yaşanmasaydı. Dolayısıyla yani yöneticileri tabii kafir görme, görmeme, kafir olsa da başındaki adam ona illaki isyan etmeye karşı gerektirmiyor. Bu konuda ilim ehlinden bir sürü e, sorduklarında fetvalar var. Gücün yetip yetmemesi meseleleri var. Yönetimin içerisinde olma meselesi var. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi onun altında çalışma meseleleri falan. Konu geniş bir mesele olduğu için burada neyi senin ayaklanmamanın ayaklanmanın sonucunda çıkacak olan sonuca bakman gerekir. Yani masum insanların, çocukların, kadınların zulmedilmemesi için ve İslam'ın e, koruduğu İnsanların edilmemesi için Müslüman'ın çünkü kanı çok önemlidir. Kâbe'nin yıkılmasından bile önemli olduğuna dair rivayet var değil mi? Dolayısıyla sen ne yapman lazım? Bir Müslüman'a zarar gelmemesi için yeri geldiğinde susman gerekiyor. Bunlar da yöneticiye karşı yapılan tavırlardır yönetilenin. Yöneticinin insanların hakkını engellemesi ve dayağı hak etmeyen kimseleri dövmek veya haklarını ellerinden almak veya engellemek suretiyle onlara zulmetmesi, masiyet olmayan hususlarda ona karşı gelmeyi caiz hale getirmez. Burada yönetici insanların hakkını ödesin veya ödemesin fark etmez. Bu sebeple alimler insanın canına ve malına saldırını def etmesinin cevazından yöneticinin istisna edilmesi konusunda icma olduğunu söylerler. Mesela İbnül Münzir, İlim ehline göre bir kimse kendisine zulmedilmek istendiği zaman sözü edilen şeyleri ya canı veya malını savunma hakkı vardır. İlim ehli bunda ayrıntıya girmemişlerdir. Fakat kendilerinden bilgi alınıp muhafaza edilen hadis alimlerinin hepsi yöneticinin zulmüne sabretmeyi ve ona başkaldırmayı terk etmeyi emreden rivayetler sebebiyle yöneticinin istisna edilmesinde icma etmiş gibidirlerdir. Hadis alimlerinin rivayetlerden dolayı bu şekilde dediğini söylüyor. İmam Eşari haricilerin hepsi insanlara kılıçla karşı konulmasını söylerler. Bu görüştedirler. Sadece ibadiler bu görüşte değildir. Fakat onlar zalim yöneticilerin uzaklaştırılması kılıçla veya başka bir şeyle güçlerinin yettiği halde bir şeyle onların yönetici olmalarının engellenmesi görüşüne sahiptirler. Yipleneceğiz ve hariciler daima yöneticilere karşı isyan etmişler. Onların farklı görüşleri vardır. Ezra ki bu onun adamları. Şirk diyarında kaldığımız sürece bizler müşriyiz. Çıktığımız zaman müslümanız. Onlar yine onlara dediler ki bizim görüşlerimize muhalif olanlar müşriktir. Büyük günah işleyenler müşriktir. Muhaliflerimize karşı savaşa katılmayanlar kafirdir. Bunlar Müslümanların, kadınlarının, çocuklarının esir ve köle edilmesini mübah gördüler ve onların müşrik olduğuna hükmettiler diyor. Yine Abdülaziz Bin Bazın Bakın sözü var asrımızda. Bu yani masiyet, günah bulunduğu zaman yöneticilere karşı çıkıp dinlemeyi ve itaati terk etmek haricilerin ve mutezilenin dinidir der. Yine Usey'min bazı beyinsizler şöyle dediler. Tam bir istikamet üzere olmadıkları müddetçe yöneticilere itaat etmek bize vacip değildir. Bu söz hatadır, yanılgıdır. Dinde hiçbir değeri yoktur. Aksine bu yöneticilerden her şeyde Allah'ın emrine uygun istikamet üzere olmalarını isteyen haricilerin görüşüdür. Yani yöneticilerin durumuna bakılır ve Müslümanların rahat olup olmama durumlarına da bakılır bu konuda. <gülüyor> bu konu tafsilatı çok istenen bir durumdur. Sonucu çünkü çok ağır yani sonucu gerçekten çok ağır karşılık Getiriyor. O yüzden yani bu meselelere hamasi bakmamak en uygunudur. Her ne kadar bazı hariciler günahları tekfir sebebi saymasalar da onların rivayetleri olan muhalefetleri yaptıkları amelleri bunun tam aksinedir. İmam Kurtubi, ilim adamlarının çoğunluğunun kabul ettiği görüşe göre zalim imama itaat etmeye sabretmek ona isyan etmekten daha evladır der. Çünkü onunla çekişmek ona isyan etmek güvenlik yerine korkuyu, bakın güvenlik yerine korkuyu kan dökmeyi gerektirir bu getirir beyin sizlerin ellerini gelişi güzel uzatmalarına Müslümanların saldırıya uğramalarına ve yeryüzünde bozgunculuğa sebep olur yani zalim yöneticiye isyan etmenin caiz olduğu bu görüş mutezil olan bir kesimin görüşüdür aynı zamanda da haricilerin görüşüdür Bunu iyi bilesin diyor İmam Kurtüb'ün sözü burada bitti. Hasan-ı Basri fitne zamanında insanlar Abdullah İbni Ömer radıyallahu onun yanına gelip gittiler. Sen insanların hem efendisi hem de efendilerinin oğlusun. İnsanlar senden razıdır. Çık da sana biat edelim dediler. Ancak İbni Ömer hayır. Vallahi hayatta olduğum sürece benim yüzümden bir damla daha ikan akıtılmasını istemem. Daha sonra yanına bir daha gittiler. Ya çıkıp halifeliğini ilan edersin ya da seni yatağında öldürürüz dediler. Ancak İbn Ömer önceki cevabının aynısını verdi. Hasan el Basri dedi ki vallahi ölene kadar bu yönde ondan hiçbir şey koparamadılar. Nafi İbn Ömer'den İbnü Zubeyr fitnesi zamanında iki kişi İbn Ömer'in yanına geldi. Muhakkak ki insanlar zayıf oldu. Sen ise Hazreti Ömer'in oğlusun. Ömer radıyallahu anh'un. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesisin. Seni ayaklanmaktan alıkoyan ne? Yani niye ayaklanmıyorsun? diyor ki ben beni Allah'ın kardeş kanını haram kılması alı koymaktadır. Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Bak ve katilukum hatta la takunu fitnetun. La takuna fitnetun. Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Buyurmuyor mu yüce Allah? Bakın haricilerin getirdiği ayet. İbn Ömer dedi ki biz fitne kalmayıncaya kadar savaştık. Din yalnız Allah için oldu. Sizler için Sizler ise fitne meydana gelinceye ve din Allah'tan başkası oluncaya kadar savaşmak istiyorsunuz. Yine Nafi'den bir adam İbn Ömer'e geldi. Dedi ki ey bu Abdurrahman bir sene haç bir sene umre yaparak Allah'ın yolunda cihadı terk etmene sebep olan nedir? Nitekim Allah'ın cihat hakkındaki teşviğini bilmiyor musun? İbni Ömer dedi ki ey kardeşim oğlu İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Allah'a ve Resulüne iman etmek, beş vakit namaz kılmak, Ramazan orucunu tutmak, zekatı vermek... Beyti haç etmek. Adam dedi ki, ey Ebu Abduraman Allah'ın kitabındaki şu ayeti işitmedin mi? Müminlerden iki taife. Ve in taifetani minel mu'minine tetelu. Fe aslihu fe in bagat ihtahume alel uhre. Fekatilu fe katilulleti tebki hatta tefie, tefi'e ila emrille. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle vuruşursa aralarını düzeltin. Eğer biri diğerine tecavüz eder. Allah'ın emri dönünceye kadar o tecavüz edenle savaşın. Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Bir önceki ayet yine Bakara suresindeki. Bunlar böyle buyurmuyor mu Allah'ı? İşitmedin mi sen bunları? i̇bn Ömer dedi ki biz bunu Resulullah zamanında yaptık. O zaman İslam azınlık idi. Kişi dini hususunda fitneye düşer. Ya savaşır ya da izniyet uğrardı. Ta ki İslam çoğaldı ve fitne kalmadı. Adam Ali ve Osman hakkında ne dersin? İbn Ömer Osman'a gelince Allah onu affetmiştir. Siz ise onun bağışlanmasını istemiyorsunuz. Ali'ye gelince Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in amcasının oğlu ve damadıdır diyerek eliyle işaret ederek işte orası, orada onun evidir dedi. Yani burada asıllardan ayrılmıyor İbn Ömer. Gördünüz mü? Duygusal hareketlerin önüne geçiyor. Yani Ali Radıyallahu Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Diğeri Osman Radıyallahu Anhu cennetle müjdelenmiş. Allah onu affetmiş. Yani ayaklanmanın anlamı ne? Burada asıllardan hiçbir zaman ayrılmamak gerekir. İşte gördüğünüz gibi bu şu onun evidir diyor. Yine Zırr bin Hubeyş, insanlar Velid bin Ukbe bin Muayit'ın gidişatına karşı çıktıklarında Abdullah bin Mesut'a geldiler bu sefer. Abdullah bin Mesut şöyle dedi. Sabredin. Zira yöneticinin 50 senelik zulmü bir aylık herçten hayırlıdır. Yani herç <gülüyor> Birbirlerini insanların öldürme meselesi Adam öldürmelerdir Allah'ın buyurduğu gibi Sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle işittim İyi ya da günahkar olsun insanların yöneticisi Bulunmak zorundadır İyi olursa aranızda adaletli taksimat yapar Ve düzgün yöneticilik yapar Ama günahkar ise Mümin bu konuda müptela olur Belaya uğrar Günahkar yöneticilerin bulunması Herçten yani kargaşa gürültü Kimin kimi öldürdüğünü bilinmemesi Meselesinden daha hayırlıdır buyurdu Dedi ki Allah'ın zulmü her şey nedir? Adam öldürmeler ve yalanın yayılmasıdır. Zaten o iş başladığı arkasından yalan da gelir. İşte yöneticilere silahla ayaklanmayı helal saymak bidat çıkaranların alametidir. Ebu kılamı şöyle demiş. Bidat çıkaran hiçbir kimse yoktur ki kılıçla ayaklanmayı helal saymasın. Selam bin muti Ebu Eyb Esfahyani heva ehlinin tamamı havariç hariciler Diyatlandırılır adlandırılır ve haricilerin isimleri başka başka olsa da kılıçla ayaklanmayı helal sayma konusunda birleşirler. Hepsi bu şekildedir. Onların alameti. Bidat sahibini ayaklanmaya ve ümmete karşı silah çekmeye kadar götürür değil mi? Bunu Abdullah bin Mesud hadisinde hatırlarsınız bu darbide. Bidat sahibi olan o mescitte zikir çekenler var. Onların o zikir çekmelerine Abdullah İbn Mesut karşı çıkıyor ve sonucunda ne diyor? Nehbarangül'ü ben bunları Ali Radıyallahu Anh'u'ya karşı savaşırken gördüm diyor. Her küçük bir büyüye götürür, götürür kaidesinin de bu temelidir. Bidatçı insanların e, durumu sonunda ümmetin e, yöneticilerine ve Müslümanlara kılıç çekmeye kadar götürebilir. Yani bidat meselesi bu kadar tehlikeli bir meseledir. Amacın güzelliği, niyetin iyiliği, amelin doğru olması yeterli değil. Aynı zamanda sünnete uygun olması gerekir. Bidatların küçüğü büyür, neticede kılıçta son bulabilir. Sonunda ümmete karşı silah çekmeye gider. İbn-i dediği gibi bidatlar başlangıçta bir karış olur, sonra onun takipçileri artar, nihayet santimetrelerce, metrelerce ve kilometrelerce olur diyor İbn-i Bidatlar karşısında gevşeklik göstermenin, bidat tehlini sevmenin, Tehlikesi büyüktür. Kim fudail binat, kim bidat ehlinden birini severse Allah onun amelini boşa çıkarır, kalbinden İslam nurunu çıkarır. Yine bu konuda ilim ehline, tecrübeli insanlara başvurmak, zorlanılan meseleleri ve başa gelen olayları onlara sormanın da önemi büyüktür. İbn-i sorulduğu gibi fitnelere ve sapıklıklara düşmeye karşı koruyucu olması bakımından ilmin önemi de büyüktür. Eğer konumuza tekrar geri dönersek bu konuda Tabii e, binbazın da çok uzun bu konuda nasihatı var yöneticilere karşı isyan etme konusunda ayrıyetten Elban'ın da var. Bunları es geçiyorum. Temin ki anlattığım konuların fetva olarak gelmiş şekli olarak düşünün. E, dolayısıyla bunları özellikle Elban'ın fetvası çok önemli. Tabii uzun olduğu için paylaşmıyorum. Anlattığım konunun konuların Nakiller verdim ya sahabelerden. Bunun fetva şeklinde size yansımış halini düşünün. Abdülaziz Binbaz'dan ve Elvan'dan. Evet, şimdi burada önemli bir mesele var. Aslında dün akşam bunu anlattım ama tekrar bu konuya girelim. Çünkü bu konuyu dillendiriyorlar şüpheye şey olsun, iğlale olsun. Bu arada Bu arada ne zaman isterseniz bırakabilirim. Sıkıntı yok. Dinlemek istedikçe de anlatacağım. Hariciler ancak büyük güne işleyenin kafir olduğuna inanırlar. Demek yanlıştır. Buna dün akşam bir nebze de olsa böyle değinmiştim. Bu konu önemli bir konu olduğu için. Çünkü bu aralar bunu dillendiren çok var. Bu Hansala'nın grubu olsun ve diğer cehaleti mazeret görmeyen bazı Kardeşler var onların grubu olsun bunu dillendiriyorlar. Hariciler ancak ve ancak büyük günah işleyenlerden dolayı kişinin kafir olduğuna inanan kimselerdir diyor. Böyle sınırlandırılması yanlıştır. Nitekim onlar büyüğüne küçüğüne bakmadan kendi görüşlerinde olan kimseleri suç işleyenleri tekfir etmezler. Yine onlar bizler büyük günahlardan dolayı tekfir etmiyoruz. Küfürden dolayı tekfir ediyoruz. haricilerse ise sadece büyük günahtan dolayı tekfir ederler. Şeklinde cahilane bir şey getiriyorlar. Ve bu, bu konuda da kendilerinin harici anlayışta olmadıklarını anlatmaya yoluna gidiyorlar. Hariciliğin sadece büyük günahlardan dolayı tekfir etme olma düşüncesi göreceli bir sözdür. Örneğin haricilerin neşadat diye bir kolu var. Kebire dediğimiz büyük günah sahibini tekfir etmiyorlar. Sen şimdi böyle bir harici olamaz mısın? Hani bu böyle bir mantık yerleşmiş bazı arkadaşların kafasında hariciler büyük günahları tekfir, işleyenleri tekfir ediyor. Biz etmiyoruz. Sahabeleri tekfir etmiş. Biz sahabeyi tekfir etmiyoruz gibi. Burada işte bu e, Necedat kolu da bakın büyük günahları tekfir etmiyor. Ama haricilerin kolu bu. Abdülkadir hatta o Said bin Cumhan hadisinde lanet edildi değil mi Ezarika'ya? Abdülkahir bin Tahir el Bağdadi bakın şöyle diyor. Bu İslam mezheplerini inceleme konusunda kendisine e, dönülen bir kaynakın müellifidir. Kitabul Fark, Beynel Fırak. Tercüme de edildi bu Türk Emde Diyanet'ten. Üstadımız Ebul Hasan el-Eşari, onların Ali, Osman ve Cemel asabı iki hakem ve tahkime razı olanlar ile hakemi veya birini doğru bulanları tekfir etme, zalim imama karşı ayaklanma hususlarında birleştiklerini söyler. Diye devam ediyor. Ve büyük günah işleyenleri tekfir etmeleri hususunda birleştikleri iddiasında yanılmışlardır diyor. Nitekim haricilerden olan Necadat kendi görüşünde olan kimselerden suç işleyenleri tekfir etmezlerdi diyor. Hariciler Ali bin Ebi Talib'in tahkimi kabul etmesinden dolayı tekfirinde icma ettiler. Fakat onlar küfrünün bir şirk olup olmadığında ihtilaf ettiler. Necadat'ın dışındaki hariciler bütün günahların küfür olduğunda icma ettiler. Bakın Necedat fırkasına ayrı koyuyor. Çünkü Necedat bunu söylemiyor ve Necdenin adamları olan Necedat dışındaki hariciler büyük günahları işleyenlere Allah'ın devamlı azap edeceğini edeceğinde de icma ettiler diyor. Yine İzferain'i onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden günah işleyen herkesin kafir olduğunu. Bakın burada büyük günah da demiyor. Demek ki sadece günah mantığıyla bakanlar da var. Yani böyle sınırlandırmak ee, şeydir yanlıştır görüldüğü gibi hariciler illaki günah işleyenleri tekfir edenler demek yanlıştır onlar bu konuda ittifak üzere değiller nitekim necadat onlardan olan kendi görüşlerinde olanlardan büyük günah işleyenleri tekfir etmezler başkalarından büyük günah işleyenleri tekfir ederler bunlar Necde bin Amir el Hanifi'nin taraftarları olup en önemli harici fırkasıdır Günümüzde bazı harici zihniyetine sahip olan kimselere yaptığımız bu haricilerin özellikleridir dediğimizde hemen bizlere olur mu işte bu onların özelliğidir haricilerin. Biz büyük günah işleyenleri tekfir etmiyoruz derler. Bu sözleriyle kendi o hariciliklerini gizlemek isterler. Aslında onlar küfür olarak inandıkları, kendilerinin iddia ettikleri şeylerden ötürü herkesi tekfir ederler. Bu da onların kollarına göre değişkenlik arz eder. Yani bazısı kendi arkadaşlarını tekfir etmiyor. Yine haricilere bir bakarsınız, küfür olmayan bir şeyden dolayı kendilerince onu küfür sayarlar. Küfür değildir halbuki. Ama kendilerince onu bir küfüre sokarlar. İnsanları tekfir edenler. Tabii ki küfür olmayan şey bazen büyük günah ve küçük günah olmayıp mübah ve müstehap olan şeyler de olur. Örneğin Ali ile Muaviye radıyallahu ve diğer sahabeler Müslümanların kanlarına akmasın diye tahkime, seçime razı oldular değil mi? Oldukları için ilk dönem hariciler tarafından tekfir edilmişler. Halbuki Müslümanların kanları akmasın diye tahkime, hakem seçimine razı olmak müstahaptır. Hakem seçimine razı olmak müstahap bir konudur. Ve kanın dökülmesini engellemenin başka bir çaresi kalmadığı için o zaman vacip bile olur hatta. Sen böyle bir konuda kalkıyorsun, bunu tekfir ediyorsun. Bu büyük günah bile değil. Müstahap bir konu. Hem de vacipliği de oluyor. Kendi kafalarına göre de ne yapmışlar bunu küfür olarak görmüşler. Dolayısıyla işte bakın yani burada bunların tekfir ettikleri açık. İlla senin kalkıp da büyük iş, günah işleyenleri diye sınırlandırmanın anlamı yok. Bak ilk dönem haricileri böyle. İşte Ali radıyallahu anh'un ve diğer sahabelerin savaştığı Nehveran'daki ilk dönemdeki yaşayan hariciler insanlara zina, içki ve benderi, büyük günahları işlediklerinden dolayı tekfir etmemişler bakın. Tahkimden dolayı. Bu tahkim meselesine de sen kitap sünnete göre değerlendir, müstahap yerine göre de vaciplik ifade eder. Bu da hariciler sadece büyük günahtan dolayı işte o meselede iddiasını bunları ne yapıyor? Çürütmüş oluyor. Evet. Yine bir kısım sahip Özelliklerine sahip olan kişiler Kendi görüşlerinde olanlardan suç işleyenleri tekfir etmezler Böyle bir anlayışta olanlar var Onlara baktığınızda mesela Vahdeti vücudu küfür Küfürdür derler Doğru mu? Vahdeti vücuda küfürdür derler Ama bunu Seyyid Kutup İhlas Suresinin tefsirinde yapmış dediğimizde Onu çok sevdiklerinden dolayı bir şey demezler Sorun, bütün ağrıcıların okuduğu kitaptır Seyit Kutup'un kitabı. Bir şey diyebiliyorlar mı? Kur'an'ın yaratılmış olduğunu da söylüyor. Daha birçok şeyleri var. Onlara parti kurmak, oy, oy vermek hakkında sorduğumuzda buna küfürdür derler. Ki parti kurmak meselesi ayrı konu ama oy vermek konusu. Ama bunu gel Mevdudi ve Abdullah Azam ve Seyit Kutup yapmışlar. Kendileri bizzat parti kurmuş, Abdullah Azam'ın kitabına hakkı oy verilir diyor. Mısır'da cihat derslerini açın okuyun. Bunu söylediğimizde hiçbir ses çıkarmıyorlar. Sanki görmemezlikten gelip konuyu düşünmek bile istemiyorlar. Ama yoldan geçen gariban camide imamlık yapan cahil bir imam olsun ya da hakkında kendileri onlara allameymiş gibi kafirlikte yani hakkında sanki kendileri böyle allame havalarında gibi bir bakıyorsun tekfir edebiliyorlar. Kafirliklerini <gülüyor> rahatlıkla. Söyleyebiliyorlar. Bunlar ne oldu? Şimdi kendi sevdikleri adamlara kıyak geçiyorlar. Burada söz konusu bizim Seyit Kutubu Mevdu diye eleştirmek falan da değil. Eleştireceğimiz zaman onları da eleştiririz Kitap Sünnet'e göre. Biz hakkı söyleriz. İsim meselesi değil ama burada neden ismi zikrettim ben? Onların bu hallerinin durumuna örnek vermek için. Bunu bunlar yapmış diyoruz. Yaptığımız zaman da adam o kadar çok seviyor ki orada farklı bir şey. iki dakikada ne derler ya bağlıyor mesele akılla, tevil etme yoluna gidiyor. Burada işte bu meseleye dikkat etmek lazım. Haricilerin özelliklerine sahip olan kişiler, kendi bidat ve görüşlerine muhalefet edenleri, bakın kendi benimsedikleri bidatları var, görüşleri var, onları muhalefet edenleri tekfir ediyorlar. Böyle cinsleri de var. Mesela El-Malati şöyle diyor, diyor ki Şurat'ın tamamı sözlerinde ve görüşlerinde bazı farklılıklar olmasına rağmen masiyet sahiplerini ve kendi mezheplerine muhalefet edenleri tekfir ederler. Kendi görüşlerine, mezheplerine kim muhalefet ettiyse onu tekfir ederler. Yani bu, bu da ne demek? Kendi benimsedikleri bir sistem vardır. Belli alim sınırlandırması vardır, belli bir yörenin imamları vardır. Onlara ters düştün mü, onların fetvasının dışına çıktın mı sen de onların yolundan çıkmış oluyorsun, tekfir ediyorlar. Şeyhülislam <gülüyor> hükmiteyme şöyle dedi, hariciler Müslümanları günah sebebiyle ilk defa tekfir eden kimselerdir. Onlar kendi bidatlarına muhalefet edenleri de tekfir ederler. Kendi uydurdukları bir bidat var, onları da muhalefet etirse, bak sadece büyük günahlar değil gördünüz mü? Yani ilim ehli sadece büyük günahla sınırlandırmıyor. Onun için sakın ola şu vartaya düşmeyin. Yani hariciler büyük günah işleyenlerdir. Allah'a işleyenleri tekfir edenlerdir. Biz büyük günah işleyenleri tekfir etmiyoruz. Biz harici değiliz. Dur bakalım arkadaş. Bir sürü nakil var bak burada. O yüzden buna dikkat etmek gerekir. Onlar kendilerince günah saydıkları şeylerden dolayı bile rahatlıkla insanları tekfir edebiliyorlar. Evet bu mesele böyle. Yine burada şimdi burada ben bir meseleye gireceğim. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Traş olmak da haricilerin alametlerinden bir alamettir. Burada her tıraş olan manasında değil. Genel olarak bunlara bak. Genel olarak baktığın zaman e, bu tarz insanlar dini böyle yanlışlık yani anlamayıp kendisini değiştirmeden, üzerinde İslam alametini taşımadan haricilik yapmışlardır. Ve İslam'a en çok, en muvahhit onlar şeklindedir. Onların da tıraş olmaları, <gülüyor> alametleri var. Ama buradaki tıraştan kısıt bazen sakal bazen saç da olabilir. Yerine göre değişiyor bu. Bu ilim ehlinden gelen nakiller çerçevesinde böyle. Ömer radıyallahu anh kişinin başını açtırdığı var. Eğer başının tıraşlı olduğunu Görseydi kafasını uçuracaktı. Bu böyle bir rivayet var. Bunları şimdi uzunca buradan aktetmiyorum. Bu alametlerde onların alameti nedir diyor? Bu haricilerler için onların alameti tıraş olmaktır diyor. Buradaki tıraş da yerine göre değişiyor. Saçı kökünden kökünden kazımak ve kısaltmak manalarına geliyor. Bu konuda bu harbi Şerhi Kastalani'nin irşadı saride, Ayni'nin umdatül karide, yipla Fethül baride nakillerine, şerhlerine bakabilirsiniz. Bunları da burada veriyor. Hatta i̇bn Kudame el-Maktisi bunu Zemm-i Tevil kitabında Hz. Ömer'e karşı bu Sabi'nin müteşabih ayetlerle uğraşması meselesinin bir rivayetinde bu rivayet sahihtir bakın, zayıf deniliyor, yanlışlık var. Çünkü bunun farklı tarihleri var. Bir rivayetinde saçını açtıttırıyor. Eğer saçı tıraşta olsaydık başına onu vuracaktı. Dolayısıyla haricilerden olduğunu zannettiriyor onun ravi. O yüzden bu şekilde geliyor. Yine İmamet'in Kureyş'ten olmayacağını söylemek de haricilerin alameti. Bunu da zaten zamanımızda bu işit meselesi de böyle. İmamet'in sadece Kureyş'ten olmayacağını bakın devlet kurdular. Hemen zaten dillendirdiler. Ama eskiden de beri onlar halifeler <gülüyor> Kureyş'ten değildir diyorlar. Halbuki halifeler Kureyş'ten olduğuna dair bu konuda icma vardır. İlim ehlinin indinine oldukça da bir sürü de nakil var bu konuda. Halifelerin Kureyş'ten olduğuna dair. Ee, bu konuda e şey yapmışlardır e <gülüyor> icma vardır bu konuda. İlim ehlinde hiçbir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle nakiller de çok. Ama bakıyorsunuz hani işit gibi ki onlar zaten haricilerin en şerlileri olarak gözüküyor. Hatta yani onların işlerinde bir sürü ajanlar olduğu da, olduğu açık. Yine Hizb ut-Tahrir cemaati de haricilerden bir zihniyettir. Bunlar da halifeliği savunurlar. Hatta kendi halifeleri de vardır söylemezler. dolayısıyla bunlar da hilafetin Kureyş'ten olmayacağını astımızda söyleyen insanlardır. Eski hariciler de böyle. Abdül Kahir el-Bağdadi bunu o el Kitabul Fark beyne'l-Fırak'ta zikrediyor. Şeyh Muhammed İmam Hafızullah bunu diyor ki El-Kaide örgütüne hariciler denilir mi? Evet onlara harici denilir. İhvan-ı grubuna hariciler denilir. Hizbut tarihine hariciler denilir. Sururiye grubuna hariciler denilir diyor. Nitekim onlar Cezayir ve başka yerlerde huruç etmişlerdir diyor. Burada neden bunu zikrettim? Ee, hilafetin Kureyş'ten olma meselesini dillendiren Hizbut Tahrir harici mantığındadır. Onlar zaten imametin Kureyş'ten olmayacağını söylemek de onun alametidir. Bu konuda rivayetler sahih olarak geliyor. Evet. Şimdi bir konu var. Gidersen uzunca isterseniz girmeyelim, bırakalım. Toplumu cahiliye olarak isimlendirmek çağdaş haricilik alametidir bu da. Cahiliye toplumu. Buradan şimdi cahiliye kelimesinden bir gireceğiz. Bayağı bir uzun sürecek. Bunu Rabbim nasip ederse sonraya bırakalım. E, yapmayı uzun sürdü herhalde daha devam ediyor. Bakın başlık olarak vereyim. Toplumu cahiliye olarak isimlendirmek haricilerin alametidir. Yani e, burada da tabii birçok sözler var. Toplumda cahiliye, Müslüman bir toplum yoktur diye dillendiren e, başta Seyyid Kutup olmak üzere onun sözleri var. Bütün topluma cahiliye gözüyle bakıyorlar. Dolayısıyla cahiliyeden kasıt işte e, Müslüman bir toplum değildir mantığıyla gidiyor. Burada tabi biz genişçe Seyyid Kutup ve onun kitaplarını ve onu eleştiren muhattislerden, asrımızın alimlerinden sözlerine de uzun uzun diye anlattık. Dolayısıyla buna şu an girmenin anlamı yok. Gördüğünüz gibi bayağı uzun bir mesele. Sadece belki de bir ders alacak. Bunu da böylece bilmiş olun. Evet. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Sesim kısık